masalları. Henokyo. Uzun zaman önce küçük bir kasabada Gepetto adında bir oyuncakçı yaşarmış. Ahşap oyuncaklar yapıp satarmış. Çocuklar onun göz alıcı renkli oyuncaklarına bayılırmış. Gepettoysa hep bir çocuğu olsun istermiş. Bugün ona kendi gerçek çocuğum gibi davranacağım. Güzel bir oyuncak yapacağım. Gebeto ormanda iyi bir ağaç kütüğü aramış. Ve sonunda bir çam kütüğü bulmuş. Aha! İşte tam da aradığım gibi bir odun parçası. Gepetto kütüğü bir bebek gibi sırtında taşıyarak evine götürmüş. Kütüğü masasına koyarak çalışmaya başlamış. Becerikli elleriyle... Kütüğe bir form vermeye çalışmış. Önce oyuncağın kafasını, sonra ellerini ve ayaklarını yapmış. Geppetto sonunda güzel bir oyuncak ortaya çıkarmış. Aa, ne kadar da yakışıklı bir oğlan oldu. Bana çocukluğumu hatırlatıyorsun evlat. Seni hiç kimseye sartmayacağım. Adını da Pinokyo koyuyorum evlat. Gece vaktiymiş. Geppetto yanında Pinokyo ile uyuyakalmış. Geppetto derin bir uykudaymış. Tüm gün çalıştığı için yorgunmuş. Aniden ortaya bir peri çıkmış. Geppetto, özgün ve güzel oyuncaklarınla birçok çocuğu mutlu ettin. Yaptığın asil işin karşılığında sana özel bir hediye vermek istiyorum. Peri Pinokyo'ya sihirli değneğini sallamış. Ve sürpriz, oyuncak hareket etmeye başlamış. Yataktan fırlayarak peri'nin önünde saygıyla eğilmiş. Teşekkür ederim peri. Bana can verdin. Yürüyebiliyorum. Dans edebiliyorum. Evet dostum. Artık sen de canlısın. İyi bir çocuk olmak zorundasın. Babanı üzme. Her zaman sözünü dinle. Eğer iyi bir çocuk olursan sana özel bir hediye vereceğim. Aa gerçekten mi? Her zaman babamın sözünü dinleyeceğim. Baban uyuyor. Onu rahatsız etme. Sabah ona sürpriz yaparsın. Ertesi sabah Gepetto uyandığında Pinokyo'yu yanında otururken bulmuş. Ona bakıyor, gözlerini kırpıştırıyormuş. Oha, canına. cam canlanmış. Pinokyom canlı. <gülüyor> evet baba, canlıyım. Gepetto Pinokyo'ya sarılmış. Buna inanamıyorum. Hiç böyle mutlu olmamıştım. ile Pinokyo birlikte mutlu bir yaşama başlamış. Pinokyo'nun okul çağı gelmiş. Baba, büyüdüm. Artık diğer çocuklar gibi okula gitmeye hazırım. Bana kitap ve kalem al lütfen. Elbette. Sana hemen alırım oğlum. Geppetto'nun kırtasiye ürünlerini alacak parası yokmuş. Sahip olduğu tek baltoyu satarak parasını Pinokyo'ya vermiş. Ama baba, balton nerede? Aa, şey onu bugün giymedim. Çok eskidi, yıprandı. Artık onu giymek istemiyorum. Şimdi git evlat. Çok şey öğren ve beni gururlandır. Teşekkür ederim baba. Hoşça kal, görüşürüz. Pinokyo neşe içinde okula doğru yola çıkmış. Yolda mağazaları, insanları, pazarı görmüş. Birden Aa. bir kalabalık görmüş. Ne olduğunu öğrenmek için yavaş yavaş kalabalığa doğru ilerlemiş. Aa. Büyük renkli bir çadır varmış. Bir sirk çadırıymış. Kapısında bir palio çadı Pinokyo kapıdan geçmeye çalışırken palioço onu durdurmuş. Bilet almadan içeri giremezsin. Pinokyo biraz düşündükten sonra babasının ona verdiği parayı çıkarmış. Bu parayı al ve bana bilet ver. Palyaço ona bileti vermiş. Pinokyo heyecan içinde çadıra girmiş. Bir sihirbaz gösteri yapıyormuş. Bir ayı tek tekerlekli bisiklete biniyormuş. Pinokyo'nun ağzı açık kalmış. Vay canına ne müthiş bir yer burası. Sirk müdürü onu kenardan görmüş. Oo yoksa bu canlı bir kukla. Onu yakalayıp sirkimde çalıştıracağım. Artık gösteri için kuklacılara para vermem gerekmiyor. Gösteri biter bitmez Pinokyo'nun yolunu kesmiş. Sirkten henüz ayrılma. Artık bu sirkin bir elemanı olacaksın canlı oyuncak. Bırak gideyim okula gitmem gerekiyor. O halde okula gitmek yerine niye buraya geldin? Üzgünüm babama yalan söyledim. Babam bana kitap için para verdi. Ben de hepsini bilet almaya harcadım. Bir daha asla yapmayacağım. Lütfen bırak beni. Hmm. Git iyi bir çocuk ol. Bir daha da babana yalan söyleme. Sik müdürü kitap alabilmesi için ona beş altın vermiş. Aa, teşekkür ederim. Çok iyi ve cömertsiniz. Pinokyo parayı almış ve neşe içinde koşarak oradan ayrılmış. Yolda giderken... Kulnaz bir kedi ve aç gözlü bir tilki, Binokyo'nun elindeki parayı görerek onu durdurmuşlar. Ahşap çocuk, böyle aceleyle nereye gidiyorsun? Kitap almak için kurtasiyeciye gidiyorum. <gülüyor> Kitap demek, niye onun yerine hamburger almıyorsun ve de... Dondurma! Hem bize de verirsin birazcık. Ay, e, e, e, ama o kadar param yok benim. Bu çocuk biraz aptal gibi. Onu soyabiliriz. Var elbette. Elinde beş altın para var. Bir ağaç dikip dallarından para toplayabilirsin. Aa, bu mümkün mü? Evet, evet tabii. Benimle gel. O paraları dikebileceğin güzel bir yer göstereceğim sana. Binokyo onlara inanarak, kediyle tilkinin peşine düşmüş. Tilki sinsice ikisinden uzaklaşmış. Biraz yürüdükten sonra bir çiftliğe varmışlar. Bence doğru yer tam burası. Pinokyo bir çukur kazmış, hemen elindeki paraları çubuğa atmış ve üstünü toprakla örtmüş. Yaşasın, bu ağaç büyünce kendime kitap, babama da palto alabilirim. Size de hamburger ve dondurma alacağım. Seni sersem, git buradan. O para benim. Hmm. Korkan Pinokio gemiye düşmüş Bu çukurun içine düşmüş. Kedi, kedi, imdat, yardım et bana. Bu tuzağı ona kuran tilkiymiş. <gülüyor> hala sana yardım edeceğimi mi sanıyorsun? <gülüyor> Seni sersem! Kedi tilki çukurdaki paraları alarak kaçmış. <gülüyor> Pinokio Yapa yalnız kalmış. Yanlış kişilere inandım. Babamı dinlemedim. Kediyle tevki beni kandırdı. Bunu hak ettim. Birden peri ortaya çıkmış. Söylesene ne oldu Pinokyo? Bu çukura nasıl düştün? Ben okul için kitap alacaktım. İki kurnaz hayvan beni tutup bu çukura attı. Sonra da altın paralarımı çaldılar. Bunu söyler söylemez, Pinokyo'nun burnu uzamaya başlamış. Ee, şey burnuma ne oluyor? Neden böyle uzuyor? Yalan söylediğin için. Bundan böyle her yalan söylediğinde burnun uzayacak. Pinokyo utanarak, periye tüm gerçekleri anlatmış. Gerçekleri söyleyince, Burnu eski haline gelmeye başlamış. Doğru söylediğin için seni serbest bırakacağım. Babana gitmene izin vereceğim. Peri değneğini sallamış ve Pinokyo uçarak tuzaktan kurtulmuş. Teşekkür ederim sevgili peri. Tanrı seni korusun. İyi bir çocuk ol. Bir daha yalan söyleme. Pinokyo eve doğru yürümeye başlamış. Yolda arkadaşı Romeo ile karşılaşmış. Dur! Dur Pinokyo! Böyle aceleyle nereye gidiyorsun? Benimle gelsene! Oyuncak diyarına gidiyorum. Oyuncak diyarı mı? Nerede orası? Hem neden gidiyor? Oyuncak, şeker ve çikolatayla dolu bir yer. Seni azarlayacak baban yok. Oyun oynarken kimse bir şey demiyor. Ders de yok. Hmm. Harika bir yermiş. Hadi gidelim. Pinokyo arkadaşıyla oyuncak diyarına gitmiş. Pinokyo ile Romeo şekerlerden yemeye, oyuncaklarla oynayıp ya. eğlenmeye başlamış. <gülüyor> Günlerce oyuncak diyarında kalmışlar. Bir gün Pinokyo vücudunda garip bir değişim olduğunu hissetmiş. Artık eşeklerin gibi bir kuyruğu ve büyük kulakları varmış. Ee, bana neler oluyor? Burada şüpheli bir şeyler dönüyor. Uzakta eşekleriyle giden bir adamı görmüş. Daha hızlı! Sizi pazarda satacağım ahmaklar! Pinokyo bunun bir hile olduğunu fark etmiş. Oyuncak diyarının yönetimi kötü bir eşek satıcısının elindeymiş. Çocukları tatlı ve oyuncaklarla oraya çekiyor, sonra onları eşeğe dönüştürerek pazarda satıyormuş. Pinokyo oradan elinden geldiğince hızlı kaçmış. Köydeki pazara ulaştığında bazı dedikodular duymuş. Geppetto'yu duydunuz mu? Köyün her yerinde oğlunu aramış ama onu bulamamış. Onu aramak için denize açılmış. Evet, fırtınada teknesinin battığını duydu. Ne kadar yazık! Bunu duyunca Pinokyo çok üzülmüş ve kendini suçlu hissetmiş. Hemen koşarak boğulmazsan korkmadan denize atlamış. Pinokyo bencil davrandığı için, kendinden utandığı an vücudu normal haline almış. Kuyruğu ve büyük kulakları yok olmuş. Ahşap olduğu için suyun üstünde süzülmeye başlamış. Nereye gideceğini bilmeden yüzmüş. Deniz'e iyice açılmış. Suyun içinden büyük bir ağız çıkarak onu yutmuş. Aa! Bu büyük bir balinaymış. Aa, neredeyim? Burası karanlık. Baba ben ne yaptım? Keşke seni bir daha görebilsem. Elbette oğlum. Her zaman senin yanındayım. Baba! Pinokyo! Baba oğul birbirlerine sarılmışlar. Özür dilerim baba sana yalan söyledim. Paranı sirk izlemek için harcadım. Pinokyo babasına her şeyi anlatmış. Sorun değil evlat. Seni affediyor. Şimdi buradan kurtulmalıyız. Ama nasıl? Baba kibrit kutum var değil mi? Evet. İçeride epey gemi enkazı görüyorum. <gülüyor> evet. Bu odunu yakıp Balina'nın yediği balıkları pişirdim. Uzun zamandır bu sayede hayatta kaldım. İyi o zaman. Midesindeki bütün odun parçalarını ateşe vermeliyiz. Ta ki duman boğazına ve burnuna ulaşana dek. Harika fikir Pinokyo. Bunu daha önce denemeliydim. Tahta parçalarını toplayarak ateşe vermişler. Devasa alevler ve kapkara bir duman çıkmaya başlamış. Alina midesi de bir yanma hissetmiş. Öksürünce Geppetto ile Filatörü dışarı fırlatmış. İkisi kıyıya yüzmüşler. Pinokyo bizi kurtardın. Oğlum, seni korumak benim görevim. Gurur duydum. O anda beri ortaya çıkmış. Pinokyo sonunda iyi bir evlat olduğunu kanıtladın. Babanı kurtardın. Ve söz verdiğim gibi sana özel bir hediye veriyorum. Peri Pinokyo'ya ee, değneğini sallamış. Bir ses duyuyorum. Ve cildim. insan oldum. Kalbim atıyor. Ah oh, Peri! Bana bir evlat verdin. Cömertliğin için teşekkür ederim. Yaptığın iyilikler için. Eğer iyi şeyler yaparsan evren her zaman seni güzel şeylerle ödüllendirecektir. O günden sonra Pinokyo ile Geppetto mutluluk içinde yaşamış ve çocuklar için güzel oyuncaklar yapmaya devam etmişler.